Allah insanlar aslında velilerini gizledi. Allah'ın sevgilileri kimlerdir? Allah onları gizledi. Bazısını bildirdi, bazısını bildirmedi. Allah'ın sevdiklerini Allah bildirdi. Allah'ın sevenleri Cenab-ı Hak bildirmedi. El evliya o tahta, kubabi laya gayri. Evliya benim taht-ı kubabıdır, Yani ben ama onları kimseyi beyleriz yüce Hazreti Allah. Bir kısım var Allah bildirir. istifa kısım vardır. Allah kendi sevdiği gibi Cebrail'e emir verir. Sema ve Arda Cebrail nida eder. filan kimseyi Allah de sevin diye eğer onu sever. Tam Ânber Han severler, itaat ederler. Bu istefa kısmıdır. Bir de Allah'a sevenler var. Allah'a sevdikleri meydandadır. İnne Allah'a istefa Adem'e ve Nuh'e ve İbrahim'e ve Ali İbrahim'e alel alemin. Bunun gibi seçilmiş Allah ilan etmiştir. Bir de Allah'a sevenler var gizliler. Dikkatlıyoruz. İnsanlar içinde sevdikleri vardır. Allah'ın bilemesin kim olduğunu. Neden? Bütün müminler birbirlerine hüsüzan etsinler diye. Sevgi göstersinler, hak ve hukuklarını rayet etsinler. Birbirlerini sevsinler, muhabbet etsinler diye. Bilmiyorsun kimden konuştuğunun Karşındaki kim var.